101. sure El-Kariya Söresi Bismillahirrahmanirrahim. Kapı çalan. Nedir o kapı çalan? O kapı çalanın ne olduğunu bilir misin? İnsanların ateşin etrafını sarmış pervaneler gibi olduğunu, dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür o, Karia. O gün kimin tartılan ameli ağır gelirse işte o, Boşnut edici bir yaşayış içinde olur. Ameli yeni olanlara gelince, işte onun anısı, yeri, yurdu, Haviyedir. Nedir o Haviyedir misin? Kızgın ateş.